Hayırdır. Yoksa deprem mi oldu? Sayılır. Ee ben niye hissetmedim? Senin tuzun kuruya ondan hissetmemişsindir. Ya ne oldu? Dostum, oru ver olanları. Ya efendim benim bütçem sarsıldı. Bütçe. Aa son elektrik zammı senin belini büktü. Yok yok. Değil. O zaman benzin zamlarına canın sıkıldı senin. Benzin zam mı oldu? Her saat başı zam geliyor ya maşallah. Benim bütçem bunlar sarsmadı birader. Üst kata taşınan Feraye hanım benim bütçemi sarstı. Niye? Niye olacak? Kadında para bol tabii. Durmadan alışveriş yapıyor. Bizim hanıma aldıklarını gösteriyor. Bizim hanım işte ha, yani gaza geliyor. Feraye hanım ne aldıysa aynından alıyor. Ha tamam. Senin bütçeyi komşu sarstı yani. Hah aynen öyle oldu birader. Git konuş kadınla. Böyle böyle yapma de. Dedim. Eee ne oldu? Hanımla haber göndermiş bana. Ne demiş? Senin beyin beyinsiz demiş. Ona sanayiden çıkma bir beyin alalım idare etsin demiş. Beyin beyinsiz demiş ha güzel söz. Hakaret bana olunca pek keyiflendim bakıyorum. Yok canım komşuna canım sıkıldı sadece. Böyle komşuluk olmaz olsun. Öyle deme Karagöz komşu komşunun külüne muhtaçtır. Hayır efendim komşu komşunun alışverişten aldıklarını göstermeyene muhtaçtır. Neyse üzülme birader. ...ben senin ekonomini düzeltecek bir gelişme biliyorum. Ah, yoksa bizim komşu Feraye öldü mü? Allah uzun sağlıklı ömürler versin. Feraye ile alakası yok bunun. Programa reklam aldım birader. Hangi programa? Hangisine olacak? Bizim programa. Ha. Artık program arasına yerleştirilmiş sanal reklamlar meşhur. Sen de bize e, neydi sanal ha? Sanal reklam mı aldın? Evet. E, bu işten benim yüzüm nasıl gülecek acıba? Kara gözüm basit. Reklamın parasını paylaşacağız. Aa, yarı yarıya. Yarı yarıya olur mu hiç? Reklamı ben buldum. Onun için yüzde seksenciği benim... ...tam yüzde yirmişi senin birader. O yüzde seksenciğini ben alsam mı? Olmaz. Öylesi daha uygun. Reklamı ben bulsaydım aynısı mı olacaktı peki? O zaman gelince düşünürüz. Hadi bak yüzde elli elli olursa ben bu işte varım. Yoksa yokum bu işte. Tamam öyle olsun. Şimdi şunları okuyalım. Tamam. Ha, bu mu? Ver bakayım. Ben nereye okuyacağım? Karagöz yazanları. Ha, oldu. Hazır mısın? Ha, ha, hazırım. hazırım. <gülüyor> Karagöz'üm ne yapıyorsun? Ee, gazete okuyorum Hacıivat'cığım. Bırak gazeteyi de hemen Leylim Ley Ticaret Aşe'ye gidelim. Leylim Ley Ticaret Aşe mi? Niye ki Hacıivat? Duymadın mı Karagöz? Leylim Ley Ticaret AŞ'de büyük kampanya var. Kampanya mı? Nasıl bir kampanya bu Hacı Yivat? 100 YTL'lik alışveriş yapanlara zigon sehpa takımı veriyorlar. Üstelik yanında da hayvanat bahçesine giriş bileti kazanıyorsun. Oooo deme. Ben bu kampanyaya bayıldım. Nerede bu Leylim Ley Ticaret AŞ? Leylim Ley Ticaret AŞ... Ebabil Caddesi, Uskumru Sokak No 5'te. Hemen gidelim Hacı Batım. hemen gidelim. 100 YTL'lik alışveriş yapıp, Zigon Sepayı ve Hayvanat Bahçesi biletimizi alalım. Tamam, oradan da Hayvanat Bahçesi'ne geçer, seni kafesine bırakırım. Bakıcın merak eder şimdi seni. <gülüyor> Karagöz! Valla tebelerim ha, ne öyle Hayvanat Bahçesi falan, ne biçim reklam bu?